Auzubillahi minashaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Ve na'udubillahi min şururi anfusina ve min sayyiati a'malina. Men yehdihi Allahu fela mudilleh ve men yudlil fela hadiyaleh. Neşhedü en la ilaha illallah ve ahaduhu la şerike leh. Ve neşhedü en Muhammedun abdu ve resuluh. İbrahim milletin gereklerinden bahseddik. Bu hafta bitireceğiz inşallah. Ondan sonra kişi İslam'a nasıl girer? 3 tane ders yapacağız. Yani bugün en yanlış anlaşılan mesele de bu. La ilahe illallah demek. İşte 5 vakit namaz kılmak. Veya benzeri bazı İslam'ın şiarlarını yerine getirmekle. Adamın ben Müslüman demesiyle adam İslam'a girer mi? İslam'a giriş nasıl? Alimler hangi şartlara getirmişler? İnşallah 3 hafta bunu işleyeceğiz. Bu haftadan sonra inşallah. Ve bu hafta inşallah birkaç nasihatla. Ee, bu işte İbrahim milletin gereği olan meselelerin temel hatlarından zaten bahsettik. İnşallah birkaç nasihatle gene bu milletin gereği olan birkaç mesele bahsedip bitiriyoruz inşallah. Kitabın yazarının bahsettiği e, mesele bu hafta dostluktan hep bahsetmiştik zaten. Üzerinde vurgu yapmıştık. Burada dostluktan bahsetmiyor. Arapçada ikisi ayrı şeyler. Biri evliya biri estika. Yani dostlar ve arkadaşlar. Şimdi dost edinmek neyle kalkar ortadan? Ona küfür müşrik birine şirk hükmü vermekle, ona müşrik küfür hükmü vermekle ve ona işte kızını alıp vermemek, kestiğini yememek, arkasında namaz kılmamak bu gibi hukuklarla zaten biz velayeti ne yapıyoruz ondan? Kaldırıyoruz. Velayetin aslını iptal ediyoruz ondan. Velayet dediğim dostluk. Bir de şöyle bir mesele var. Arkadaşlık meselesi. Ya insan arkadaşı sadık olduğu biri için... Onla mesela bazen oturup yer, içer, konuşur kalkar. Zaten biz müşriklerle dostluğa girmeyiz. Mesela sınıfta size Araplardan biri sorsa, dese ki dostun kim? En çok sevdiğin adamın adını söylersin. Ama sadık arkadaşın kim dediğinde bütün sınıfı gösterirsin. Çünkü onlarla oturuyorsun, yiyorsun, içiyorsun, kalkıyorsun 6 saat berabersin. Bu sadıktır. Evliye başka bir manada. Bu haftada bu Dost, arkadaşlıktan bahsedecek. Dostluktan değil. Çünkü kişi tamam ben biliyorum falan kişi batılda, şirk üzere küfür üzere, batıl üzere ama ben ona yiyorum, içiyorum, oturuyorum kalkıyorum. Bakın bunun en bariz örnekleri Selef'te yaşanmış. Mesela bir adam de, görüyorlarmış bidatçıya gidiyormuş. Diyorlarmış niye gidiyorsun? Adam diyormuş ki ya ben onun bidat işlediğini biliyorum. Bidatını da inkar ediyorum. Bidatına da en ufak sevgim yok. Ama işte gidiyorum belki düzelir diye Seref onun için demişler ki o üçüncü giden adam için bu İslam'ı yok etmeye gidiyor demişler. Yani bu kadar ağır konuşmuşlar. Çünkü mesele basit değil yani. Hani arkadaşımız da olsa İslam'ın her türlü yasağını işleyen insanlarla en ufak bir diyalogumuz dahi bizim olamaz. Sadece tebliğ sebebiyle. Mesela Resulullah sallallahu anh, Yahudi, Yahudi komşusuna ne için gitmiş? Hasta ziyaretine gitmiş değil mi? Yahudine. Ne diyor? Eşhedü en la ilahe illallah ve anni rasulullah diyor. Şahit ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ben Allah'ın resulüyüm diyor. Davet yapıyor ha tam yani o ziyaret bahane yani. Peygamber salsam tebliğe gitmiş oraya. Şimdi millet diyor ki ya işte sılay i rahim yapacağız. Tam akrabalar müşrik. İşte gideceğiz. Ziyaret edeceğiz. Akrabalar sonuçta tebliğ edeceğiz. Gidiyor, oturuyor, haramlarına bulaşıyor, şirklerine bulaşıyor. Anlatabiliyor miyim ya yani Allah muhafaza? Bunlar hep gazaplanılmış fiiller ya. Müslüman ancak tebliğ maksatıyla müşriklerle oturabilir. On haricinde hiçbir maslahat yoktur. Hiçbir maslahat yoktur müşriklerle yiyip içip kalkmakta, oturmakta. Ancak tebliğ götüreceksek oturacağız. Ancak zaruri ticaretimizden dolayı bir ilişkimiz olacaksa oturacağız. On haricinde en ufak bir ilişkimiz olmayacak. Allah subhanahu teala Alimina suresi 118. ayette diyor ki Ya eyyuhallezine amenu Ey iman edenler, tahtınıza bir tane iman edenler, o müşriklere karşı en ufak bir meyliniz olmasın. En ufak bir dostluk, onlarla yiyip içip oturup kalkmak, bu gibi muamelelere girmeyin. Çünkü onlar ne yaparlar? İçlerinde aslında size buğuz vardır. İslam'ınızdan dolayı izhar edemezler bunu. Mesela sakala tahammül edemez ama senden ticari bir ilişkisi vardır. Senin işte makamından yararlanacaktır. Sen ona bir maslahat dokunduracaksındır. O yüzden sana sessiz kalıyordur. Allah diyor ki bedetil min Onların buzu dillerinden dökülüyor bazı sözlerde. Mesela bu açıkça olmaz. Adam ya bir işte fıkra varmış. Cehennemde işte müftüyle şey varmış. Kafir buradan gider. Hani İslam'a açıktan laf atamaz. Senden korkuyordur. Espri yolundan ya espri yaptım der oradan İslam'a laf atar. Bu kâfirin kılıfıdır. Allah diyor ki ağızlarından dökülüyor diyor onların size olan buğzlara. وَمَا <gülüyor> تُخْفِي sudurhum اَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ Ama o açığa vurdukları şey gizledikleri şeyden çok çok ufak. Kalplerin de daha büyüğü var size karşı. Ellerinden gelse bir kaşık suda boğarlar sizi. Çünkü siz tevhide anlatıyorsunuz onlara. Eğer akıl ediyorsanız işte bunlar Allah'ın ayetleridir diyor. Ama yok akıl etmiyorsanız, sefixseniz, ahmaksanız Allah muhafaza kim sefihti? İbrahim'in milletinden yüz çeviren sefihti. Ama akılsızsa bir insan, sefixse İbrahim'in milletinden yüz çevirir, müşriklerle oturur kalkar. Allah gene burada ne yapmış? Bundan nehyetmiş Müslümanları. <gülüyor> gene başka bir ayette, o ayette Furkan suresi 28 ve 29. ayetler. Ya veylitaleyteni yazıklar olsun bana diyecek kıyamet günü bir kişi. Allah ayette haber veriyor. Yazıklar olsun bana keşke falanı dost edinmeseydim. Bak. Keşke falanı dost edinmeseydim. Lakat kad addalani Beni Allah'ı zikretmekten alıkoydu. Beni Allah'ı zikretmekten saptırdı. Bade ilice eni bana geldikten sonra bak dikkat edin buraya. İdiğe eni bana Allah'ın zikri geldikten sonra Allah'a zikretmekten beni alıkoydu. Çünkü bakın dikkat edin. Allah Nisa suresi 140. ayette ne diyor? Allah size neyi farz kıldı kitapta? Allah'ın aitle dalga geçildiğini, alay edildiğini görürseniz onlarla oturmayın. Tam bura malum, burayı biliyoruz. Ama burada başka dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Ne zamana kadar oturmayın diyor? Hatta yahudu fi hadithin ghayri. Başka boş bir söze dalıncaya kadar. Buradan ne çıkar? Kafirlerin bütün konuşmaları boştur. Anlatabildim mi? O da boş, o da boş. Ama biri küfür olduğu için Allah oturma diyor. Yoksa sen de kafir olursun onlar gibi. Ama diğer konuşmaları da dolu değil. Diğer konuşmaları da boş. Allah bundan uyarır. Onların o boş konuşmaları bizi ne yapacaktır? Allah'ı zikirden alıkoyacaktır her zaman. Müslüman bana hayrı tavsiye eder. Müslüman bana iyiliği tavsiye eder. Onunla oturursam ben iyiliğe ererim. Ben, çünkü İmam Şafi'nin sözü var. Kendini hakla meşgul et ki batıl seni meşgul etmesin diyor. Yani şimdi sen hakla iştigal... Şimdi biz burada Allah'ın dinini zikretmekle iştigal etmesek belki başka boş bir şeyle uğraşacağız. Kendimizi hakla meşgul ediyoruz. Batıl bizi de iştigal edemiyor. Batıl bize yaklaşamıyor. O yüzden Müslüman neyle hakla... Nerede hakla iştigal edebilir? Mümin bir dostu, mümin bir arkadaşı varsa ancak hakla iştigal edebilir ve Allah bir ve kain şeytanu insanı insani şüphesiz şeytan insanı ne yapıyor? Saptırıyor, ayağını kaydırıyor. Nereden bu vaptan. Öncesinde ne der? Keşke falanı dost edinmeseydin. Arkadaş kişinin neydir? Dininin adresidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, hadis Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadis: El o ala dini halilihi. Kişi dostunun dini üzeredir. Fal yanzur <gülüyor> hadakum Herkes kimi dost edindiğine iyi baksın diyor. Herkes dostuna iyi baksın çünkü kişi arkadaşının dini üzeredir. <gülüyor> Ve gene kıyamet günü Rahman'ın arşında gölgelenecek yedi taife vardı değil mi? Hiçbir gölgenin olmadığı bir günde Rahman'ın arşının gölgesinde gölgelenecek yedi taife, yedi grup. Bir tanesi kim? Allah için dost olan iki kişi. Bunlar da kıyamet günü hiçbir gölgenin olmadığı günde Allah'ın arşında gölgelenecek iki grup insandı. Gene başka bir İbrahim milletinin gereği kafirleri pofpoflamamak, onlara yağ çekmemek, yalakalık yapmamak. Aman efendim, aman işte şöyle böyle. Şimdi bakın öyle hadisler okuyacağım. Belki daha önce duymadınız. Basit bir mesele değil yani. Kafire yalakalık yapmak. Ya ben onu kafir görüyorum zaten itikadım böyle. Ya aman zahirde dostmuş gibi görünüp takıyı yapayım. Ne olur ki demesin kimse. Allah subhanahu teala diyor ki ayette. Maide suresi 52. ayet. O kalbinde hastalık olanların kafirlerin arasında yalakalık tıklarını, onlarla iyi geçindiklerini görürsün diyor. Böyle derler. Bize bir musibet isabet etmesinden korkuyoruz. Onlar desek niye kafirlerin içinde geziyorsunuz? Ya bize işte musibet isabet etmesin diye biz onlarla takıyı yapıyoruz yani. Yoksa kalpten sevmiyoruz derler. Allahu اللّٰهُ اَيْ bil بِالْفَتْحِ Umulur ki Allah bir fetih getirir. Müslümanlara izzet verir. اَوْ اَمْرِمْ مِنْ on Katından onlara yardımını gönderir. فَيُسْبِحُ عَلَى مَا أَصَرُّ فِي أَنْفُسِهِي مْنَادِيمِ O nefislerinde olan şey onları ayaklarını kaydırmıştır zamanında. Artık Müslümanlarla beraber olamazlar. Yani Maide Suresinde başka ayetler de var. Allah subhanahu wa ta'ala o kafirler, münafıkları derler ki işte kafirlere müminlerin aleyhinde size yardım edeceğiz sonra müminler gelip de derler ki işte biz sizinle beraberiz Allah ne zaman müminlere fetih verirse derler ki ya dün biz sizle beraber değil miydik böyle demiyor muyduk bu münafıklık karakteri neden kaynaklanıyor yani bu İbrahim milletinin tam zıttı kalpte Allah'a kul olmanın izzetinin yerleşmemesinden kaynaklanıyor çünkü adam Müslüman olmayı zillet sayıyor kendisini. Müslüman olmayı aşağılık bir şey sayıyor kendisine sakallı olmayı aşağılık bir şey sayıyor. Karısının peçeli olmasını kendini aşağılık bir şey zannediyor. Çoluğunun çocuğunun Müslüman gibi görünmesini aşağılık bir şey zannediyor. Adam İslam olmayı aşağılık bir şey zannettiği için ne yapıyor? Kafirlere yalakalık yardakçılık yapıyor. Ve burayı deden merfu olarak gelen hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hadis nerede geçiyor? Ebu Davud Nesai sahih isnatla rivayet etmişler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem münafıka Asla efendim demeyin diyor. Buyurun efendim işte ne Efendimden kasıt bu yoksa kimse kimse durup dururken efendim demez. Bak kafire demiyor. Kafir küfür izahar olan adamdır. Münafığa diyor ha. İslam devletinde söylüyorum bunu. Abdullah İbni Ubey ibn Selül gibi nifakı açık olmuş belli olmuş insana efendim demeyin. Şimdi az önce dersten önce isim vermiyorum. Bir iki şahıstan konuştunuz. Ben ne dedim onlarla görüşmeyin onlar münafıklar. Bu adamlara da sakın tazimde bulunmayın yani. Az önce adını saydığım adamlar. Çünkü bunlar münafıklar. Gider kafirle otururlar. Onlarla aynı dine girerler. Müslümanla otururlar. Onları tekfirci dedikleri dine girerler. Anlatabildim mi? Bunlara efendim demek. Bunları tazim etmek de Resulullah Sasa'nın yasakladığı bir şey. Çünkü bunların nifakı da artık izhar olmuş. Müslümanların hepsi bunlar münafıktır. Gözüne bakıyorlar. Ve Müslümanlar Allah'ın yeryüzündeki şahitleridir. Delil şu hadis bir tane cenaze geçiyor. Sahabe diyor ki ne güzel adamdı diyor. Allah rahmet etsin. nebi Hasan vecebet diyor. Vacip oldu. Tabii kimse cesaret edip bir şey soramıyor. Daha sonra bir tane daha cenaze geçince sahabe diyor ki ulan bu da ne şerli adamdı. Kurtulduk. nebi Hasan vecebet diyor. Ömer radıyallahu anh diyor. Ya Resulallah niye vacip oldu dedin ikisine de. Birincisine Hüsnü şehadet ettiniz. Ona cennet vacip oldu. İkincisine su şehadette bulundunuz. Kötü şehadette ona da cehennem vacip oldu diyor Nebi bir aleyhi O yüzden müminler Allah'ın yeryüzündeki şahitleridir. Yani müminler bir adamı hüsnü şahadet ediyorsa Allah katında da hayrından dolayı şahadet ediyorlardır. Bir adam da şerliyse bütün müminler o adamın şerrini konuşuyorsa Allah katında o adam şerlidir ki müminler ona şerle şahadet ediyorlar. <gülüyor> Gene sahih isnatlı başka bir hadiste herkimin rivayet ettiği lafızda اِذَا قَلَ الرَّجُلْ لِلْمُنَافِقِ eğer kişi münafa derse yaseyidi ey efendim fakat ahda da rabbiu azzzaca rabbini gazaplandırır diyor hadiste ne bilsel yani münafıklara İbrahim milleti münafıklara karşı vahrul aleyhim ayetin gereği yerine getiren insanların milletidir yani münafıklara karşı katı ol sert ol. feliyecidi Ufi konu onlar sizi sertlik bulsunlar katılık bulsunlar. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela geçen bir program var televizyonda şey konuşuluyor. Aleviler işte kendi camilerini istiyormuş. Orada da iki tane münafık çıkarmışlar. Biri işte Yasunlu Löstük, biri de Abdullah Bayındır. Sakallı makallı bir şeytan. Orada konuşuluyor. Karşı tarafta da ateist, kemalist, kafirler var. Adamlar yani resmen işte Allah bana irade vermiş. İradesi olan işte içki de içer. iradesi olan başını açar. Din konuşuluyor. Bunlar da öyle bir eğiyorlar, büküyorlar, kıvırıyorlar ki münafıkların karşısında, kafirlerin karşısında eğiliyorlar ki Allah'a gazaplandırıyorlar. İslam izlettidir, İslamı ya alu İslam yücedir, üzerine hiçbir şey yüce ale olamaz. Orada Müslüman'a tavrılan siz kimsiniz Allah'ın dinini konuşuyorsunuz, eleştirmeye kalkıyorsunuz. Siz kimsiniz Allah'ın hükümlerini tartışıyorsunuz. Sizle oturmayız bile biz yani. Sizle konuşmayız. Siz kimsiniz Allah'ın dinine Hakir göreceksiniz. Allah'ın hükümlerini yorumlayacaksınız. Öyle yaptıkları için Rahman onlara gazaplanıyor. Orada oturan o iki çünkü onlar bilerek bunu yapıyorlar. Ötekileri zaten cahil kafirler. Bunlar ilimle beraber kafir olan insanlar ve İslam'ın izzetiyle izzetlenememiş insanlar. Niye? Allah'a kul olmayı kendilerine zillet saymışlar. Adam olsalardı zaten onları oraya çıkarmazlardı. Gene İbrahim milletin başka bir gereği de istiğfar. Yani müşriklere bağışlanma dilememek. Vatandaşlar özellikle bu camiada işte selefi geçinen suud selefileri var ya. Git sor ağızlarından tevhid kelimesi düşmez. İşte Resullerin ortak daveti tevhidti. En müşriğine de git sor. İşte şirket vaciptir diye fetva pis bir müşriğe de git sor görüntüleri var internette. Tüm Resullerin ortak daveti tefihitti. Şöyleydi, böyleydi. Konuşur. Ama oturur müşrikleri istiğfar diler. Ya Allah rahmet etsin işte. İşte merhum işte İslam'a iyi yardım etti. Adnan Mederis. Haşa. Estağfurullah. Adam tağutmuş yani. Ne merhumu bu? Estağfurullah. Bir de onu da anlama Uğur Dündar bile merhum diyor. Merhum Eşref Bitlis. O da genel kurmaya baş... o da başka bir tağut. Bütün kafirler herkese rahmet okuyor. Herkese Allah'ın rahmetine, cennetine sokuyorlar. Nasıl bir din yani nasıl bir tevhid nasıl bir inanç ki bu kafire de rahmet ediyor Allah mümine de rahmet ediyor bu İbrahim milleti değil ancak ahmak sefih akılsız geri zekalı birinin tabi olduğu bir dindir bu Allah'ın dini ise izzet vardır niye İbrahim aleyhisselam babası için istiğfar dilediğinde Allah ne yaptı ona izin vermedi Nebi sallallahu ve izin istediğinde Nebi sallallahu annesi için istiğfarda izin istediğini Allah subhanahu ve ona da ne yapmadı izin vermedi. Allah Teala diyor ki: "Me kenel hiçbir peygambere yakışmaz. Vellezîne âmenû, iman edenlere yakışmaz. E yestagfirû lil-müşrikîn, etmeleri." Bu ayet-i ayet, Tövbe Suresi 113 ve 114. ayetler. "Velâ kavne ulü'l-kurbâ min ba'de mâ tebeyyena Onların cehennem ashabı onlara beyan olduktan sonra tutup hiçbir mümin bunlar için yakınları dahi olsa ulil kurba yakın akrabaları dahi olsa ne yapamazlar? Onlara istiğfar edemezler. Allah'a tevhid anlattım 55 yaşında benim nene ya diyor ki oğlum diyor senin anlattığın yine göre bizim babalarımızın hepsi ateşte diyor. Bak nasıl, ne güzel anlamış. Hepsi ateşte. Şimdi onlara Allah'ım onlara rahmet et diyemeyeceğim mi diyor. E diyorum tevhidi kabul ettiysen diyemezsin. Şirk üzere ölmüşler. Ve tevhidi kabul etmeme sebebi bu. İbrahim milletinden yüz çevirilmiş. Yani bak Bakın Firavun da aynısını sordu. Musa aleyhisselam anlatıyor tevhidi. Femâ bâlu'l-kurûnel evvelûn diyor. Tam Musa anladık senin Rabbin. alemlerin Rabbi olan Allah. Ve diyorsun ki tevhid. Sen bizi onu bırak şimdi onu konuşmayı diyor. Bize geçmiş nesiller ne oldu ona haber ver diyor. Bak bütün şeytanın bütün taraftarına, hezbine vahyettiği şeydir bu. Geçmişlerin yerini sormak. Bir tanesi Bukhari'de hadis biliyorsunuz. Müşriklerin büyüğü. Geliyor ne diyor? Babam ve babam nerededir? Hı hı. Diyor ki ateştedir. ki abi, abi ve babam da babam da ateştedir. Adam bunu duymasa iman edecekti, bunu duyduğundan dolayı küfre girip geri dönüyor. Neyi küfre izafe edemez bay? İbnül Kayyim böyle diyor. Ebu Talib ve benzerlerinin küfrü Bedel Fıbati kitabından, ekseli müslümlerin küfrü babalarını küfre izafe edememektir diyor. Bu bap'tan hepsi kafir olmuşturlar diyor. Evet. Neden böyle? Yani peki tamam anladık o adam müşrik öldü istikfar edemiyoruz çünkü Allah ne yapmaz dedik şirki affetmez Nisa suresi 48 ince et in Allah Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez Allah'ın affetmeyeceği bir şeyi niye Allah'tan talep ediyorsun ki sen? Allah'ın haşa ayetini haşa Allah vaadinden mi döner sen bunu mu söylüyorsun yani. Allah şirki Allah'ım şirk işlen babamı affet demekle yani şirkini affet demekle haşa sen Allah'ın naslını mı yalanlamaya çalışıyorsun. Allah teala bunu affetmeyecek günahlar kategorisine koştu. Tek günah zaten affetmeyecek. Şirk koşmak. O yüzden bir insanın bunu talep etmesi Allah'tan İslam'ı anlamadığına delalettir. O yüzden Şeyh Melatiye Ebu Hüseyin erreddu ala ehlil bidada diyor ki Bidat ehline reddiye kitabı yazmış. Hicri 340'da vefat etmiş. Ebu'l-Hüseyin el-Malati'yu. Şeyh diyor ki orada bütün ehli kıble muhtezilesinden, bidat faifesinden, ehli sünnetine kadar hepsi icma etmiştir ki kafire kafir demeyen kafirdir. Çünkü diyor kafire kafir demeyen kişi İslam'ın ve iman, imanın ve küfrünün olduğunu ayırt edememiştir diyor. Yani bugün bir adam kalkıp Tavuk suut kuralına dua ediyorsa cuma hatbesinde bu adam İslam'ın imanın tevhidin, şirkinin ne olduğunu bilmiyordur. Bir adam kalkıp eden aslan kafirlerine dua ediyorsa itikat etmese dahi itikat etmese dahi imanın küfrünün ne olduğunu ne yapmıyordur, bilmiyordur kesinlikle. Tabi biz bunları anlatırken yani onlara istiğfar etmememiz gerektiğini söylerken şunu gözden kaçırmayalım: Dostluk, düşmanlık bu bahsettiğimiz bütün meseleler onlara küfretmemiz, onlara saygısızlık yapmamız, onlara hakaret etmemiz manasında değildir yani. Gerçekten bakın kalbinde tevhid olan bir mümin üzülür. Geçen bir tane müşrin cenazesini ziyarete gittik. Yani başınız sağ olsun diye değil. Adamlar hani bak bu tekfirciler hiçbir da saygı göstermiyorlar demesinler diye. Allah sabır versin dedik çıktık. Ziyaret ettik. Adam şirk üzere öldü. Ama içim gitti ya yani. Bu adamla önceden aynı cemaatteydik. Anlattık anlattık. Haricisiniz aşırısınız deyip kovdular. Başka mesele. E şimdi öldü. Şirk üzere öldü şirki Allah affetmiyor ne olacak bu adamın akıbeti sevinmedim vay müşrik şirk üzere öldü ya ben demiştim zaten ona gideceksin böyle bir mantık müslümanda olmaz müslüman içi parçalanır ya benim annem müşrik ölecek kardeşim ya yani gece mi parçalarım ya anne bak etme eyleme şu şirki terk et bu şirki terk et bak Allah sana şunu emretti mümin bu hal üzere olur çünkü ne sağ olsam Uhud'da ne dedi daha da ya Rabbi kavmin bilmiyor onlara hidayet et dedi Kavmim bilmiyor hidayet et. Dişini yaran kavmi için bunu söyledi. Zaten bunlar bilseler iman ederler. Bilmiyorlar küfürleri cehaleti bunların ya. Yani. Bilseler iman ederler ama bilmiyorlar. Allah'a dua edip Allah'ım onlara da hidayet et demek lazım yani. Mümin muvahhid bir kişi hiçbir zaman insanların şeytanın kıskacına girip cehenneme gitmesinden zevk alıp haz duymaz. Bundan dolayı üzüntü hisseder içerisinde. Bizim de dostluk düşmanlıktan bahsederken amacımız onlara küfretmek. Vay kafirler defolun gidin cehennemin dibine demek değil. İzhar-ı din olmazsa dostluğu düşmanlığı biz izhar etmezsek din ortaya çıkmaz. İnsanlar kendilerini sorgulamaz. Kendini sorgulamayan insan da hatasını görmez. Bizim izhar-ı din yapıp insanlara dostluk düşmanlık yapmamızın zaten temel mantığı insanların kendilerini hesaba çekmelerini istememizdir. Hangimiz temenni etmez ki bu müşriklerin Allah'ın kanunlarını isteyen müminler olmasınlar? Hangimiz istemez ki bu müşriklerin Allah'ın şeriatına muhakeme olmayı talep etmelerini? Hangimiz istemez ki bu müşriklerin Allah'ın kitabıyla dalga oturun oturmamalarını, o dalga geçenleri buz etmelerini, onlara düşmanlık göstermelerini hangimiz temenni etmez ki? Hepimiz tabii ki ne yapacağız? Temenni edeceğiz. Bütün muvahhid Müslümanlar Allah'ın rızasını isteyen, ihlaslı olan muvahidler sabretmeleri gerekiyor her zaman. Ne sabretmeleri gerekiyor? Allah'ın emrine sabretmeleri gerekiyor. Çünkü İslam bedel islamu gariban ve sayadu ve كما بدا. İslam garip başladığı başladığı gibi gariple dönecektir. İslam 3-5 kişide sokaklarda, mahallelerde, evlerde, apartman altlarında işte Bodrum köhne yerlerdeki mescitlerde birkaç kişinin arasında birkaç gencin konuştuğu şey olmuştur. Musa'nın döneminde de böyle olmuştur yani. Firavunun baskı artı, baskısı artınca Allah Subhanahu ve teala ne emretti Musa'ya? Evlerinizi ne edinin? Mescit. Evlerinizi mescit edinin dedi öyle değil mi? Allah ne diyor Yunus suresi? 84. ayet yanlış hatırlamıyorsam. Musa'ya da kalminden bir grup gençten başkası iman etmiyordu. Neyin korkusundan? Firavunun baskısının korkusundan. Bak iman eden bir grup genç, onların da dünya dertleri yok. Öteki yaşlı, kaşarlaşmış adamın neyi var? Dünyası var, karısı var, çoluğu çocuğu var, işi var, arabası var. Öyle değil mi? Kaybedecek çok şey var. Şimdi İslam'ı kabul etse hepsini reddetmesi lazım. La diyecek çok şey var. Sahte ilah çok. Hepsi ilah olmuş insanlar için. Hepsini reddedecek. Ama yaşlı adam bunu yapamayınca ne yapıyor? Mecbur. Hevasına uydurmaya çalışıyor İslam'ı. Ya tamamen reddedip ateist oluyor ya da hevasına uydurup bir müşrik oluyor. Partici oluyor, sofi oluyor, başka bir şey oluyor. Allah Subhanahu ve teala da diyor ki nefisten bahsediyor. Nefis insana çünkü her zaman hücuru emreder. Haramı emreder. Allah'a karşı hattı açmayı emreder. Allah diyor ki Allah insanı ne yaptı? bir nefis verdi, nefis yarattı. فَاَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْفَاهَا O nefse de, fucuru da, takvayı da vahyeden kim? Allah. Sen bugün hayır görüyorsan, sende bir hayır olduğundan değil, Allah'ın sana hayır dilemesindendir. Allah'ın sana hayrı nimet vermesindendir. Biri de şer üzereyse, hani ben niye bu meseleyi anlatıyorum? Dedik ya müşrik akrabalar, şirk işliyorlar. Onlara onu vahyeden de Allah, Allah'ın sonsuz hikmeti var, sonsuz ilmi var ve kader yazmış Allah. Le'm le'en ne cehenneme mineral cinneti Cehennemi cin ve insanlardan dolduracağım. Öyleyse gece gündüz ağlamak bize düşer. Allah'tan hidayet dilemek düşer. Allah bize hidayet etmezse sapıklıkta kalmaya mahkumuz. Ya ibadiy kullukum men Hepiniz sapıksınız ancak benim hidayet ettiğim hariç diyor Allah. Allah'tan mümin her zaman, muvahhid her zaman hidayet dilemek zorundadır. Hem kendi nefsi için hem de akrabaları için peygamberin yaptığı gibi. Biz de her zaman kendi nefsimiz, karımızın, çoluğumuzun, çocuğumuzun ve akrabalarımızın nefsi için Allah'tan her zaman hidayet talep etmek zorundayız. Her zaman dua etmek zorundayız. Çünkü fucuru ve takvayı ilham eden Allah'tır. Bakın ilham meselesini Medar-ı Cisalik'in de Ebnül anlatıyor. Sofilent şirke düştüğü mesele. İlham üç şekildedir diyor. Vahiy üç şekildedir. insan'a gelen ilham. Bir peygamberlere gelen bu sadece peygamberlere hastır. Vesvese şeklindedir. Vesvese şeklindedir. Düşünün ki yani, yani cin çarpmasına maruz kalmışlar. Daha bilirler. Biri sizde konuşuyordur yani içinizden. Öyle vesvese yersiniz şeytanla. Bunun gibi çok nettir yani. Vahiy peygambere gelir. Onun vahiy olduğunu peygamber bilir. Birinci ilham budur diyor. İkinci ilham diyor müminin Alabileceği ilhamdır diyor. O da Allah'ın bir melekle melek gönderip onun kalbine bir şey vesvese vermesidir meleğin. Hakkı basireti ona vahy etmesidir meleğin. Farkında olmadan kalbine öyle bir şey geliyor. Melek ona fısıldıyor. Nasıl şeytan haramı fısıldıyor? O da hakkı güzelliği ona fısıldıyor. Müşrikler ücret getiriyor. Müslümanlar da bir şeyler üretiyorlar şüphelerini def etmek için. Kimden geliyor bu? Kimse de hayır olduğundan değil. Kimden? Allah subhanehu ve teala bir melek göndermiş. O melek müminin kalbine ediyor. O yüzden diyor. <gülüyor> takvayı ve fucuru vahyeden Allah subhanehu ve teala. Allah'tan o yüzden her zaman neyi dileyeceğiz? Hidayeti ve takvayı dileyeceğiz ki Allah dilediğine bunu vahyeder. Üçüncü şekli de rüyadır diyor. Müslümanları rüyadır kulun Rabbi ile konuşmasıdır diyor. Kulun Rabbine bazı mesajlar vermesidir. Müslümanların ittifak ettiği bir rüya da diyor hepsinin gördüğü rüya da vahyin bir parçasıdır diyor. Meddar Cussalık'ın da ilham bölümünde bunları anlatıyor. İşte bunların hepsi kimden? Allah Subhanahu ve teala Allah'tan bunları talep etmemiz lazım. Allah'tan hakkı hidayeti talep etmemiz lazım. O bize bunları vesvese vermezse, o bize bunları e, ilham ettirmezse biz hakkı anlayamayız. O yüzden her zaman akrabalarımız için de bunu isteyeceğiz. Bugün bizde varsa Allah'ın nimetinden onlar da yoksa Allah'ın onlara hayır dilememesinden. Bu Allah'ın sonsuz hikmetidir. Allah'ın e, sonsuz ilmi vardır. Kaderi elli bin sene önce yazmıştır. Yerler gökler yaratılmadan önce Allah her şeyin en hayırlısını bilendir. Öyleyse o zaman kendi nefsimizin cehennemden kurtuluşu için uğraşmak. Geçen bir tanesi diyor ya diyor işte diyor bu kadar kafir var işte diyor ya diyor iman etsinler diyor o kadar istiyor işte. falan dedim o kadar kendini yorma parçalama yani ama ertarınlar şey Yusufsürü yani. insanların çoğu sen hırsızsen de iman etmezler diyor Allah subhana Teala şimdi bu ayeti söyledim ve Buhari Müslim ittifak hadis var her bin kişiden 999'un cehenneme gitmesi öyle Hiç çok hırslı, hırslı olma dedim yani milleti şey yapmak noktasında herkes cennete giderse cehenneme kim gidecek yani Allah muhafaza biz kendi nefsimizin kurtuluşu için uğraşacağız. Yani kendi imanımızın kurtuluşu için uğraşacağız. Millet başkalarının peşine düşmüş. Bu neye benziyor? Denizde boğuluyoruz, gemi batmış. Ya ben kendim yüzemiyorum. bir de başkasını kurtarmaya çalışıyorum, o da beni boğuyor. İkimiz de boğuluyoruz. Yani önce kendi kurtuluşumuz. Önce bir tahtaya yapışalım, biz kendimizi kurtarız. Ondan sonra kurtarabildiğimizi kurtarırız. Ama önce kendi kurtuluşumuzdur. Allah سبحانه bizden bunu istiyor. Delil de ne? Ama bunu isterken tabi Allah سبحانه de sebeplere sarılarak. Sonuçta rızık da Allah'tan ama herkes sebebi olan şeye sarılıyor. Ne? Çalışmak. Öyle mi? Çalışan rızkını elde ediyor. Vesileler var. Allah da hidayetin vesilelerini kılmış. Kim ona giderse kim onu isterse Allah herkese istediğini veriyor. Allah subhanehu ta'l-i rekti وَالَّذ۪ينَ اَحْتَدَوْا زَادَهُمْ هُودًا o hidayete erenlerin hidayetini arttırdık. Bak dikkat et. Hem hidayetlermişler diyor hem hidayetlerini arttırdık. Ve a'tahum takvahum. Takvalarını da onlara verdik. Ne zaman ki hidayetlerini arttırdılar. Hidayetin sebebi olan şeylere sarıldılar. Vesilesi olan şeylere. Biz de onlara takvalarını verdik. Biz de onlara hidayetlenemedik. Sebeplere sarıldılar çünkü. Sebeplere yapışıp Allah'a tevekkül ettiler. Öyle değil mi? Allah ve onlara irade ettikleri şey verdi. öylese Öyleyse ilk önce kalbin temizlenmesi lazım ki milleti İbrahim'e tabi olunsun. Çok insan milleti İbrahim'i başkalarına hakaret etmek zannediyor. Çok insan milleti İbrahim'i başkalarının çiftlerini açığa çıkartıp kendi nefsini yüceltmek zannediyor. Ama aslında milleti İbrahim'in karar kıldığı yer burasıdır. Kalptir. Kalbinde milleti İbrahim'i yaşamamış insanlar amellerine bunu kesinlikle ve kesinlikle ne yapamazlar? Dökemezler. Allah سبحانه ve dedik ya hani müşriklere dostluk düşmanlık hep bahsediyoruz. Buradaki kasıt onları küfretmek, hakaret etmek değil. Delili de şu Mümtehine suresi 8. ayette Allah diyor ki La yana kumullahu anillediinelem yokateli okum fiddein dinde sizinle savaşmayanlar walem yokreci okum mindiye ve sizi yurdunuzdan çıkarmayanlara antabarrohum ve tuksetu ilehim. Onlara adaletle davranmanızda ve iyilik yapmanızda bir beis yoktur. Allah bundan sizi men etmez. <gülüyor> Allah adil olanları sever diyor. Allah adildir. Adil olanları sever. Adalet insafla aynı şeydir. İnsaflı olmak denen şey. İlmin bereketi de insaftadır. İbni Abdülberin dediği gibi. Bu sözde icma vardır diyor. İlmin bereketi insaflı, adaletli olmaktadır. Hakkı olduğu gibi beyan etmektedir. Gizlemeden, ketmetmeden her şeyi açıkça ortaya koyarak açıkça konuşarak işte insaf budur. Ve İmam Malik diyor ki bugün size insanlar arasında en az var olan şeyi haber vereyim mi? Onun adı insaftır diyor İmam Malik Rahim Allah. Tabi burada bu iyilik yapmaktan bahsederken şunu da yapmamak lazım? Gözden kaçırmamak, başka bir noktaya hata düşmemek lazım. Müşriklerden bey olmayı yapmamak? Unutmamak lazım. Çünkü Allah ne diyor ayette? بَرَاَةٌ مِنَ ve وَرَسُولِهِ اِلَا لَّذ۪ينَ اَهَدْتُمْ مِنَ Bu Allah ve Resulü'nden ahitleşilen, çünkü müşriklerle bir anlaşma vardı. Şu kadar sene savaşılmayacak vs. Bu Allah ve Resulü'nden ahitleşilmiş müminlere bir beraattir. Uzakla, yani Allah onlardan beridir. Birazdan okuyacağım ayette Allah diyor ki, bu erden ummin Allah ve Bu Allah ve resulün ilanıdır ki, ilen nesi bütün insanlara. Yum Yumal Hacil büyük hac gününde en Allah'a beri ummin al müşrikine Şüphesiz Allah ve resulü müşriklerden beridir. Müminin de bu müşriklerden ne olması gerekir? Beri olması gerekir. Dedik ki az önce bir noktaya tekrar dönüyorum. İnsanların çoğunun küfre düşmesinin sebebi akrabalarının küfürüne izafe edememeleridir. Halbuki Kur'an birçok salihin akrabasının müşrik olduğundan haber verir. Mesela mesela Yakub'un sülalesi olan İsrailoğullar. Öyle değil mi? Fa'amen etta'ifatun minbeni İsrail ve kafere ta'if ediyor Allah. Onlardan bir grup iman etti, bir grup küfre düştüler. Eğer akrabalıkla iman aynı şey olsaydı, <gülüyor> İsrailoğulları düşmezdi. Yakup'un sülalesi bunlar. Gene aynı şekilde onun sülalesinden olan e, Hristiyan müminler kimler vardı? Havariler vardı değil mi? Onlardan sonra ne diyor? Onların havarilerin akrabalığından sonra kim geldi? <gülüyor> Bazı kafirler geldi, onlar dediler ki Allah üçün üçüncüsüdür. Bunlar da havarilerin akrabalarıydılar. Eğer akrabalık eşittir iman olmuş olsaydı bunlar olmazdı öyle değil mi? Başka kim var? İsmail'in sülalesi olan Kureyşliler var. Kaç asır var? Bakın peygamberin şeceresinde İsmail Aleyhisselam'ın arasında kaç nesep var? O şu okun siyerleri. On 10 nesep 15 nesep bilemedin yani. 10 tane torun geçmiş sadece. Eğer neseple olsaydı bu iş İsmail Aleyhisselam'ın torunları küfre sapmazdılar. Öyle mi? İsmail Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın çocuğu eğer akrabalıkla iman olmuş olsaydı onlar küfre sapmazlar. hale. Bu da insanların küfre düştüğüne başka bir mesele. Ama genel olarak Allahu Teala bize şundan haber veriyor. Diyor ki insanların çoğu ayette dediği gibi innel insane lezalumun kaffarun. Şüphesiz insan çok zalim, çok nankördür, çok kafirdir. Yani insanların geneli çoğunluğu nedir? Kafirdir. Bu ayetten bu çıkıyor. Gene bakın başka bir ayette Allah subhanehu ve teala diyor ki <gülüyor> İnsanların çoğu yüz çevirdiler haktan. İlla kufuran ancak nankörlük yaptı çoğu. Ancak yaptıkları şey nankörlüktü Allah'ın nimetine. Bakın dışarıya fızk, fı fı fesat, fucur, şirk her şey almış başını gidiyor. Niye? İnsanların çoğu bu hal üzeredir. O yüzden hakkı çoğunlukta arayanlar sapmaya mahkumdurlar. Adama din anlatın ya senin gibi kaç kişi söylüyor diyor. Yani sen hakkı çoğunlukla mı ölçeceksin yoksa hakkı hak olmasıyla mı ölçeceksin? Tabi ki Ali radiyallahu anh dedi ki dediği gibi لَا يُعْرَفُ الْحَقُّ recel يُعْرَفُ الْرِجَالُ hak Hak insanlarla adamlarla tanınmaz... Ama adamlar hak ile tanınırlar. Hakkı bilirsen hakkın ehli şu, şu şu şudur dersin. Ama şu şu adamlar haktır dersen sonra hak geldiğinde de bu insanları hakkın içine sokmaya çalışırsın. Tevhile başlarsın ondan sonra. Olmadık saçma sapan şeyler getirme. Kendinin bile inanmadığın şeyleri getirirsin ki sırf o batıl sözleri İslam'mış gibi yapmak için. Gene Allah subhanahu wa teala, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَالَوْحَرَسْتَ مِنُؤْمِنِينَ sen ne kadar hırslı da olsan insanlara çoğu iman etmeyecekler diyor. Bu ayette Yusuf suresi 103. ayet. 106. ayette de olduğu gibi onların çoğu şirk koşmadan iman etmezler diyor. Yani biz burada niye bu ayetleri okuduk? Sebebimiz şu. Yani Allah subhanahu ve teala'nın e, kulları, ihlaslı kulları, müşriklerin şirkinden dolayı teessüf içinde olurlar. Yani üzüntü içerisinde olurlar. Onlar için hidayet talebinde bulunurlar. Ama kendilerini bunun için parçalamazlar. Allah'ın emrine sabrederler. Çünkü Allah'ın emri budur. Allah'ın emri gerçekleşmiştir. İnsanların çoğu ve cinlerin çoğu nerededir? Cehennemdedir. O yüzden herkes kendine baksın. Başkasına değil. Bizim en büyük problemimiz budur. Başkasının çok iyi doktoruyuzdur. Hastalığını tespit ederiz. Adam riyakar falan adam kibirli falan adam cahil falan adam şöyle. Ama kimse kendisini tanımaz. Kimse kendinin hastalığı var bilmez. Önemli olan kendi doktorluğunu yapabilmendir. Dostluktan bahsettik ya Allah subhanahu wa diyor ki El-Ekhillâhu yevme izin ba'duhum li ba'din adu. O dünyadaki dostların bir kısmı bir kısmına hepsi düşman olacaklar. İllel <gülüyor> mutlakun Allah'tan korkup Allah için dost olanlar hariç. Sade mutlakiler hariç onlar ki onları birbirine bağlayan tek şey Allah subhanehu ve teala. Ayet. Ayet numarası Zuhru suresi 17. ayet abi bu ayet. Gene Allah Subhanahu ve teala e, Gafir suresi 84 ve 85. ayette diyor ki, "Fımm yaum al-kiyameti yakfuru بعدكم ببعد. Kıyamet günü bir kısmınız, bir kısmınızı inkar edecek, küfredecek. edecek. Ve yel anubagdukum, benden bir kısmınız, bir kısmınıza lanet edecekler. فَلَمَّا رَأَوْا بَعْسَنَهُ قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ne zaman ki bizim gücümüzü görecekler kıyamet günü o artık herkes haşrolunduğu zaman Allah'ın gücünü gördükleri zaman diyecekler ki Allah'a tevhid üzere iman ettik keferna nabi mekun, nabi müşrikîn ve ortak koştuklarımız da tekfir ediyoruz küfre izaf ediyoruz onlardan da beriyiz diyecekler فَلَمْ يَكُوا يَنْفَعُهُمْ اِيمَانُهُمْ Bu iman onlara fayda vermeyecek. لَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا Gücümüzü gördükleri zaman o imanın onlara hiçbir faydası yoktur. سُنَّتَ اللّٰهِ لَتِهِ قَدْ خَلَتْ Allah'ın sünneti kullar üzerine tahakkuk etmiştir. ve وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ Kafirler hüsnana uğramıştır. Yani vallahi villahi tallahi bakın bak, bak, bak kardeşler bu ayetleri Müslüman var ya Allah korkusuyla 5 dakika tefekkür etsin hüngür hüngür ağlaması lazım yani. artık geri dönüşü yok Allah muhafaza bu ayette kast edilen ya bensem Allah muhafaza ya sensen ya bizsek ya biz birbirimize lanet edeceksek, birbirimize nasihat etmezsek, birbirimizin hatasını ortaya koymazsak, birbirimizin yanlışlarına uyarmazsak, emri bil maruf nehyani münker yapmazsak, yarın kıyamet günü sapanlar ve saptıranlar olarak birbirimize lanet edersek halimiz nice olur yani. Artık geri dönüş yok ki geri dönelim de salih amel işleyelim diyemeyiz yani. Kalbimizin temizliğinden geçer bu. Birbirimize karşı samimiyetimizden, ihlasımızdan geçer. Ama birbirimize nasihat etmez. Allah için düşman olup, Allah için sevmezsek birbirimize Kesinlikle ve kesinlikle Allah Subhanahu ve teala ne yapmayacak bize? Rahmet etmeyecektir Allah muhafaza. Allah'ın rahmeti geniştir ama şirk koşmayanlara. Eğer benim burada emri bilmanfudan kastım bu. Yani ben şirk koşarken bu kardeşim beni uyarmıyorsa biz helak olmuşuz demektir birbirimize lanet ederiz. Allah da şirk koşanlara rahmet etmez. Allah'a sığınırız. Kullemâ dâhalet ummetin le'anet uhtahâ. Her ümmet girdiğinde kardeşine e, lanet edecekler diyor. Araf suresi 38. ayet. Particiler kardeştir. Sofiler kardeştir. Milletin deyimiyle tekfirciler kardeştir. Efendim mürciyeler kardeştir. Cehenneme girecek taifeler bunların içinden hepsi birbirine kardeşlerine lanet edecekler. Allah bizi muhafaza eylesin. Onlar içine sokmasın ve son bir ayetle inşallah bitiriyorum. O ayet de Alemlerin Suresi 130. 133. ayet. Vasariu ile magfiratin min rabbikum. Rabbinizin mağfireti için yarışın, koşuşun. Wa cennetun arduha as-semavatu vel ard. Ve o cennet ki genişliği ne yerler ve gökler kadar. Yedi kat yer, yedi kat gök hepsinin uzunluğu mesafesi cennetin genişliği kadardır bu <gülüyor> etdetlil Allah'tan korkanlara hazırlanmıştır Allah'tan sakınan kalpleri Allah korkusundan titreyenler inneme innemel mümin önellediğine idazuk yer Allahu vacit müminler onlardır Allah böyle tanımlamış Allah dendiği anda kalbi titreyen alandır ve Allah bana Teala öyle diyor enfa suresinde. Allah dendiğinde kalbin titremiyorsa Allah'tan kork. Nasıl bu haramı işliyorsun? Kardeşin nasihat ettiğinde kalbin titremeyip kibrin artıyorsa halis münafık olmuşsun. Allah muhafaza. Yani Müslüman her zaman ne yapacak? Nefis muhasebesini kendi içinde e, bunu her zaman yapacak ki Allah subhanehu ve teala ne yapsın? Ona rahmet etsin, mağfiret etsin, doğru yola iletsin ve kendisine yaklaştırsın, mukarreplerden kılsın. Bugün okuduğum bir hadisi kudüsüyle inşallah bitireceğim ihlasın önemi. Allah diyor ki velilerim içinde bana en sevimli olan beni en taçip ettiren kişi şudur diyor. Bir mümindir namazını kılar namazında hazzı vardır. Namazından lezzet duyar rızkı vardır ne fazladır ne eksiktir kendisine yetecek kadar ve insanlar onu parmakla göstermezler yani o kadar hani tanınmayan biridir insanların içinde de kayıptır insanların arasında da olsa dahi ya var mı yok mu o adam orada mı belli değildir İşte bu diyor Allah ta, ta ki bu hal üzere sabreder Ve ona benim emrim ulaşır Ölüm ulaşır Rabbine böyle kavuşur Geriye az bir miras bırakır çocuklarına Bu hal üzere ölür İşte bu diyor kullarım içerisinde Bana en sevimli olandır diyor Beni en çok taçip ettiren kulum budur Yani bu burada ne var Saydığı vasıflarda hepsinde iklas var temelinde riya'dan, gösterişten insanlara o Allah'a insanlara Allah ortak koşmaktan uzak her şeyi var bu hadisin içerisinde. İşte bütün amellerini Allah için bu şekilde tanzim eden insanlar Allah'ın ihlas verdiği kendine yaklaştırdığı kullardır. Allah o vasıfta olan mümin kullarından bizi cennetine koysun, cennetinde toplasın bizi. Bu dersin siveti inşallah Rabbimize hamd olsun dişti. Ondan sonra inşallah kişiler İslam'a nasıl girer? Bunları işleyeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsinden ve şeytanındandır. Ve ahire da'vane enilhamdülillahi rabbil alemin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Aşhadu en la ilahe illa ente. Estağfurika ve tuğbeylek. Aşkır.